ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار Allah razı ve bizi ve sizleri ateşten korusun. Bu sohbetimde sizlere Zan Hüsnü zan, suizan Ettefellü iyimserlik at yani At-taşa'umu kötümserlik. Bunlar hakkında bir şeyler söyleme çalışacağım. Ama tabii ki öncelikli olarak zan hakkında bir şeyler söylemeyi düşünüyorum. Zan hüsnü zan suizan yani iyi zannetme, kötü zannetme şeklinde ikiye ayrılır. Bu zannın öncelikli olarak Allah'a yönelik olanı Allah hakkında hüsnü zanda bulunma onun hakkında suizanda bulunma bunun üzerinde biraz durmayı düşünüyorum. Allahü Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ cahiliyeti. Onlar Allah hakkında batıl bir şekilde, hak olmayan bir şekilde zanda bulunuyorlar. Yani suizanda bulunuyorlar. ظنَ cahiliyeti aynen cahiliye dönemindeki zanları gibi. Onlardan kastı, tabii ki müşrik, e, e, Müslüman olmuş, ama oradaki vuku bulan emre itaat etmeden kaytarmayı düşünmüşler. Binaenaleyh, Allah hakkında suizanda bulunarak bunu yapmışlar. Ut. Harbi için inmedir bu ayet-i kerime. Bu zannı aynen cahiliye devrindeki müşrikken Allah hakkındaki var olan zanları şeklinde olmuştur. Suizan yapmışlardır Allah hakkında. Başka bir ayet-i kerimede Fetih suresindeyse "Vannine billahi, وَانَّ السَّوْءِ Burada da Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek, münafık kadınlar, müşrik erkek, müşrik kadınları kastederek böyle bir ifadede bulunuyor. Bunlar, üçüncüyle tamamlanarak, üçüncüsü de zan ama, Yukarıdaki zamdan daha hafif bir mertebede zikrediliyor. Onun içinde Allah azze ve celle tekrar fetüsüretinde: suretinde zannantum bannas soui, wa kuntum qawman bura." Aslında siz Allah Resulü'nün ve müminlerin ailelerine bir ailelerine bir daha dönmeyeceklerini zannetmiştiniz. Yani onlar harbe gittiler, orada ölecekler. Ve bir daha geri dönmeyeceklerini düşünmüştünüz ailelerine. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü. Böyle olmasını sanki temenni ettiniz. Kötü zanda bulundunuz diyorum. Ve böylelikle helaka hak eden bir topluluk oldunuz. <gülüyor> Başka bir ayeti kerime değilsen. Ya <gülüyor> ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min ba'diz-zann ithm. Ey iman edenler zandan sakının. Sui zannı kast ediyor, değil zannan sakınır. Çünkü zannın çoğu kötüdür. Yani günah kazandırır size. Bu da Hucurat suresinde zikredilen tabii ki yukarıdaki zikredilenlerden daha hafif bir mertebe de vuku bulan zan. Kötü düşünce birisi hakkında. Bu mevzuyu zandan sakınma adı altında mesela kitab-ı Tevhidin sahibi rahmeullah diyor ki bu bu kavlillahi teala yaznuna billahi gayral hakki vannal cahiliye ilk ayette ilk zikredilen delildeki bu ayeti alarak böyle bir başlık atmış ve bu başlığa da Tevhid kitabında yer vermiştir. Tevhid kitabında da yer vermiştir. Burada Tevhid ile alakasını nasıl tesis etmiştir? Çünkü "Ana Husn-e Zanni Bilâhe Sûbhânuhu Allah hakkında zanda bulunma min acibatı Tevhid. Tevhidin vaciplerindendir diyor. Çünkü Allah hakkındaki suylan, yunafi ettevhid. Tevhide münafidir. Bazen buradaki münafilik tevhide ters düşme konumuna göre hangi mesele ile alakalıysa o nispetle bir şiddet arz eder o nispetle şiddet arz eder bu baptan diyor istifadeler şöyle olmalıdır yine tevhid kitabının sahibi en Husna zann billahi azze ve celle vacibun min vacibatı tevhid Allah hakkında hiçbir zanda bulunma tevhidin vaciplerinden bir vaciptir. Neden bu meseleyi anladıktan sonra göreceksiniz ki Allahu azze ve Allahu azze ve celle'yi haseten isim ve sıfatlarında birleme dediğimiz tevhid cüzün o kısmında tevhidin birçok düzünü gerçekleştirmek ancak hüsnü zanda bulunmakla mümkündür. Onun için Allah hakkında hüsnü zanda bulunma yani Allah hakkında hüsnü zanda bulunma derken nasıl ki biz imanı onun zatını düşünerek değil isim ve sıfatlarıyla gerçekleştiriyorsak çünkü onun zatını düşünme muktedir değil. Ancak onun isim ve sıfatlarını düşünerek ona imanımızı gerçekleştirebiliyoruz. Tevhid de aynen böyle. Onun birçok isim ve sıfatlarında Allah hakkında hüsnüzanda zanda bulunarak tevhid gerçekleştirilebiliniyor. Veyahut suizanda bulunarak tevhide münafi, zıt düşebiliyor. Bu daha çok imanın yakini mertebesiyle itminanın üstünde bir derecede tezahür ettiği için insanlar çoğu zaman bunu hissetmiyorlar. Şöyle diyeyim. Beşeri ilişkilerin birçoğunda bazı insanların şöyle dediğini duyarsınız. Ben duygusal birisiyim. Söylenilen bir söz, kötü veya iyi, hemen o sözün tesirine giriyorum derler. Bunu da çoğu zaman romantik havada söylerler. E, bu denli duygusallıkta hassas olmayan, çok çok duyarlı olmayan kimseler içinde duygusuz birisi diye iterler. <gülüyor> Burada tevhidin gerçekleştirilmesinde. Tevhidin, çünkü ileride diyor kitab-ı tevhidin sahibi, bazen bu ters düşme tevhidin kemalindedir diyor. Doğru. Bazen tevhidin kemali olur mu? Bu kelimeyi biz devamlı imanda duyduğumuz için imanın kemali mümkündür. Neden böyle deri? Çünkü imanın cüzlerinden olan herhangi bir cüzün terki illa imanı toptan iptal etmiyor, naks etmiyor. Bir cüzü naks ediyor. Binaenaleyh kemalinde bir noksanlık oluyor. Yani imanın artması, eksilmesi dediğim olayın vukuudur bu. Tabii ki o cüz'ün terkiyle imanı iptal edebilecek, geçersiz kılacak, bizi küfre bulaştıran bir cüzse, kemalinden konuşmak mevzu bahis değildir burada. Ama devamlı derslerimizde tevhidi anlatırken biz, şu ifadeyi zihinlere yerleştirmeye çalıştık. Tevhidin gerçekleştirilmesinde, bir insanın muvahhid olabilmesi için tevhidin bütün cüzlerinde Allah'ı birleyen birisi olması gerekir deriz. Ama müşrik olması için illa tevhidin her cüzünde Allah'a ortak koşması gerekmez. Bir tek cüzündeki şirk onun sair geçerli olan cüzlerini iptal etme yeterli deriz. Bu gösterir ki demek ki tevhid gerçekleştirilirken bütün cüzlerinde Allah'ı birleyen biri olman gerekir. Müşrik olurken illa her cüzde ortak koşman gerekmiyor. Bir tek cüzde ona ortak koşman hepsini iptale yeterlidir. Geçersiz kılma yeterlidir. Peki burada... Tevhid kitabının sahibi bunu tevhid kitabını alırken, buradaki zikrettiği bu ifade neden kemali olarak zikrediliyor? Yakinin yükselme derecesi. Ne göre, hangi meseleyle alakalıysa, ya doğrudan doğruya tevhide münafızıt oluyor, ya da tevhidin kemalini zedeleyerek, Mesela şöyle diyebiliriz. Tevhidin kemalini anlatma yönüyle bir gün Hanzele deli dolu böyle çıkmış koşuyor. Hanzele münafık oldu diyor. Ebu Bekir bunu görünce şaşırıyor. Hanzele ne oldu? Valla böyle böyle diyor. Ben Allah Resulü'nün sohbetlerindeyken ...kendimi çok farklı hissediyorum. Eve geldiğimde... ...bendeki bu farklılık, hassasiyet... ...yoğun duyarlılık gidiyor. Eğer dediğin gibiyse... ...bende de bu böyle oluyordur Ebu Bekir. Allah Resulüne gidiyorlar ve soruyorlar. Allah Resulü diyor ki eğer... Sohbetlerdeki o halinizi, imandan haz almata dalma alma seviyenizi aynen koruyabilseydiniz, korusaydınız, yolda giderken meleklerle selamlaşır, musafa ederdiniz diyor. Bazen öyle, bazen böyle diyor. Yani o anı, o hali, o yakini devamlı korumak çok zor. Öyle olsaydı zaten böyle olurdu diyor. Bu gösteriyor ki e, buradaki hüsn zannın Allah hakkındaki zan bazen kemaline bu denli bazen astına zarar verebiliyor. Astına zarar verdiğinden dolayı bu kitabında bunu zikretme ihtiyacı duyuyoruz teyhid kitabının sahibi. Evet. Bu bu denli önemli ki teyhid şey, hüs, e, hüsnü zan ve suizandan sakınmak da o denli önemli ki Müslüm'ün divayet ettiği bir hadisi şerifte Cabir radıyallahu anhu Allah Resulü'nden şöyle nakleder. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabla <Sessizlik> mevtihi bi salasati ayamin. Allah'ın vefatından üç gün önce ondan şunu işittim diyor. La yamutanna ahadukum illa huwa nasunudhanna billahi azza ve celle. Sakın ha Allah'a hüsnü zan besleyerek üzere ölün. Allah'a hüsnü zan beslemeden sakın ölmeyin. Sizden her biriniz ölürken Allah'a hüsnü zan besleyerek ölüm diyor. Neden? Çünkü şimdiye kadar derslerde duyduğumuz hep nasıldı? Ya amenu, katil, ve la illa muslimun ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi korkun ve Müslümanlar olarak ölmeye çalışın. Burada ise Müslüm'deki Aziz Şerif'te vefatından üç gün önce demek ki Söylenildi olaya bakarsanız, Resul'ün vefatından üç gün önce. Öyle hissettiriyor ki insana Resul, Nebi, kendisine vahiy gelen birisi bu sözü söyleme ihtiyacını veyahut söylemesi gerektiği an olarak vefatından üç gün evvel. Belki şöyle diyebiliriz. Her an yaptığı için diyoruz. O an Allah Resulü belki nefsinde toptan bir muhasebede bulundu. Bu muhasebe içerisinde kendisinde bizim fark etmeyeceğimiz incelikte, hassasiyette bazı noktalar sezdi. Bunu bizde ölçüye alınca ümmetinde o izlerin daha farklı net belki tevhidin astına münafi zararlar getireceğini hissedince böyle bir ikazı gerekli gördü. <gülüyor> Ve belki bize en son nasihatlarından derslerinden birisi olarak bunu zikretti. Belki o anki Müslümanlar o kadar devrenin akabinde düşünün, vefatıyla alaka kurup bazı olayları ele aldığımızda, Huneyn Harbi'ndeki olayı düşünün. Huneyn ne zaman olmuştur? Allah Resulü'nün vefatından kısa bir zaman önce. Hani oraya giderken sahabe ulu bir çınar ağacı görüyor da, ee, bize de böyle bir çınar ağacı edin sana diyorlar. Subhanallah siz Musa'nın kavminin ona dediği gibi dediniz. Hani ben İsrail'in Musa'ya dediği gibi Musa bize de bir ilah edin sana dediğiniz gibi dediniz diyor. Düşünün en son ana kadar bazı tembihler, nasihatlar yine bir sebebe bağlı olarak Huneyn narpin o ağacı görerek bize bir ilah edin deme, belki tevhidin son rötuşlarını yapıyordu. Heh, bu olayda vefatından kısa bir zaman önce, bu da sanki tevhidin rötuşlarını yapıyordu. İnsanın tevhidin aslında mütmainne kavuşup, yani tevhidi gerçekleştiriyorum diyerek, bazen biz bunu kendi bazımızda şöyle zikrediyoruz. Biz bizler tevhidi kabul etmiş kimseleriz. Ama tevhidi ne kadar anladık ne kadar hayatımıza yansıtıyoruz münakaşa götürür diyoruz değil mi? Tevhidi kabul eden insanlarız ama yüzde yüz istenildiği gibi gerçekleştirip gerçekleştirmediğimiz münakaşa götürür. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir sözü söyleme ihtiyaç duyuyor. Ama bu en son noktada söylenilen bir söz. Ama Allah hakkındaki hüsnü zan, suizan hakkındaki söylenen ilk söz değil. Çünkü o meselenin, babın altyapısı daha çok önceden Birçok münasebete binaen zikredilmişti. Bunu da topluca top ele alan Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadisi şeriftir ki Allah Resulü şöyle diyor. Bukhari zikrediyor bunu. Diyor ki Allah razı ve celle hadisi kudüsü olarak naklediyor. Rabbinden bize böyle nakletti diyor. Bunu hadisi kutsi olarak telaffuz etmemin sebebi anlayasınız diye. Ana ayında vanni abdi bi ben kulumun zannı üzereyim diyor. Allah vasallahu aleyhi Yani kulum beni nasıl zannediyorsa ben öyle. Benim hakkında nasıl bir zanda bulunuyorsa ben öyleyim diyor. Bu Adisi Şerif çok üveciz, özlü genel ifade ediliş şekli de sanki ona kulluğumuzu eda etmeye çalıştığımız her cüzde bu üstün zannın gölgesi var. Onun için Muhammed Abdullah Tevhid kitabının sahibi bunu Tevhid kitabında bir bap olarak ele almış. Hatta Hüsnü Zan Tevhidin vaciplerinden bir vaciptir. Suizan ise Tevhide münafi. Bazen kemali bazen hasta derken kastettiği şey yine sonunda zikretmiştim. Hasreten isim ve sıfatlarda Allah'ı birlemede birçok meselesinde hüsnü zan hakimdir. Onunla ancak tevhid gerçekleştiriliyor. Tabii ki tevhide de zıt düşebiliyoruz. Böylelikle. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannediyorsa ben öyleyim. Diyor. Biz buna genel bir anlam yüklemeye çalışmadan önceki haşa tabi bizim işimiz değil bunu yine aynı istikamette gelip farklı son ifadeler kullanan kısmına bakarak diyoruz ki yine sahabenin Vasıl bin Eska'dan gelen bir hadiste aynı rivayet zikrediliyor. Ben kulumun zannı üzereyim diyor. Ana ainde vanni abdibi fel yedunna bi maşa'a işte dediği gibi benim hakkında zanda bulunsun diyor. Yani burada suizanda bulunsun demiyor istediği gibi zanda bulunsun diyor devamında. Bu ifade az önceki metne biraz daha açıklık getiriyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni zannettiği gibiyim. Binaen ale istediği gibi zanda bulunsun diyor. Önünü açıyor. Bu rivayeti en yakın Ahmed ibn Hanbel'den ve dariminin süneninde bulursunuz. İkinci bir rivayette yine aynı metin devam ediyor. Ana, in vanne abdi bi. Ben kulumun zannı üzereyim. Ve devam ediyor ki, in vanne bi hayran felo. Eğer benim için hayır zannediyorsa, bu sefer yani su kelimesinin yanına e, anlamı olarak benim hakkımda hayır zannediyorsa alacağı bu, eline verilecek olan bu. Ve in van benim hakkımda şer zanda bulunuyorsa eline geçecek otur diyor. Yukarıdaki ifade biraz daha açılıyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Binaen ale istediği zanda bulunsun. Ben kulumun zannı üzereyim. Eğer benim için hayır zanda, üstü zanda bulunuyorsa eline verilecek bulacağı o. Eğer şer zanda bulunuyorsa eline verilecek yine otur diyor. Bunu da en yakın Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde ve İbn Hibban'ın sahihinde buluruz. Bu metne, hadisin metnine biraz daha farklı bir anlam yüklenilerek hadis mevkuftur. Hadis mevkuftur. Ama bir açıklık getirerek İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki: te Allahu anhu. Vellezî lâ ilâhe Kendisinden başka ilah olmayan'a yemin olsun ki la yuhsinu 'abdun billâhi'z-zannâ illâ âtawadh-zannâ. İbn Mes'ud der ki kendisinden başka ilah olmayan'a yemin olsun ki Allah hakkında zan yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona zanlını vermesin. Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki Allah hakkında zan yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona zanlını vermesin. Şimdi burada da suizan, hüsnizan diye ayrım yok. Yani Hiçbir kul yoktur ki Allah hakkında zanda bulunsun. İster hayır, ister şer, ister e, üstün ister suizan Allah ona zannını vermemiş olsun diyor. Mutlak verecektir. Daha da ilerleyerek <gülüyor> bu zannı ben yani Allah hakkındaki hüsnü örnek verirken vermeye çalışırken sadece bir cüz'ü örnek alarak işlemeye çalıştım. Neden? Bir tek cüz'ünde bu anlaşılırsa mutlak sair cüz'lerle alakası tespit edilir önce. Ama belki o cüz'ün üzerinde de hasseten durmazsak Onun da yüzde yüzlük demeyelim de iyi bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmayacağını da kabul etmek gerekir. Yani her meselede mutlak bunun üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi mesela şunu örnek verelim. allah Azze ve Celle tevhid derslerini işlerken zikrettiğimiz bir ayetin sonunda "Ma uridu minhum min رَزِقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Ben onlardan, bu onlar dedi ki, devamlı okuduğumuz ayet, ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmek için yarattım. Bu ayetin hemen arkasından gelen, siyakımdaki ayettir o kendime sadece kulluk için yarattıklarımdan bizi kastediyorum. Ma uridu minhum mir rizqin, ve ma uridu en emun onların beni rızıklandırmalarını doyurup içirmelerini istemiyorum diyor. Çünkü rızıklandıran güç sahibi doyuran içiren eğer biz tevhidi öncelikle anlamak istersek burada demek ki bizi kulluğu için yaratmış kendisini doyurup içirmemizi değil ayrıca kendimizi de doyurup içirmek için değil çünkü rızkı ve rızkı veren güç sahibi o şimdi burada bir iman mevzu bahismi Belki biz imanı sadece evet rızk veren Allah'tır deriz. Ama bu rızka demek ki söylediğim sözün anlamı buradan çıkmı buradadır. Rızka mütaallik yapmamız gereken, rızkı temin ederken kazanırken yapmamız gereken, tevessül etmemiz, yapışmamız gereken esbapta bu söylediğimiz sözleli hareketlerde bulunabiliriz. Allah'ın razaklığına inandığımız halde. Herhangi bir olay, olay derken olayı kullukta. Bazı şeylerin çakıştığını gördüğümüzde bu sözler belki kelimelerle dilde telaffuz edilmez. Ama tahatturda, kafada, kalpte gitgeller yapabilir. Aynen ayet-i kerimede dediği gibi وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِسْسَلَامٍ Vastaber aleyha La nesalukar rızka, nahnu nırızık. Ailen çocuk çocuna namaz emir et. Sen de devam et ha. Bu ne demek? Namazı kılan birisi çoluk çocuğuna namaz emir edebilir. Kendisi kılma dağıldı karısına, eşine sen namaz kıl çocuklara namaz kıl diyebilir mi? <gülüyor> hmm. Ve sen de devam et. La nesalukar rızka. Rızık. Senden rızk istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz. Bunu şimdi... E, ...soyut bir şekilde... ...yani... ...kendisiyle alakalı... ...sağır meselelerden... ...soyutlayarak ele alırsan... ...pek sorun görmüyorsun. Ama düşün... ...mesela... ...geçenlerde Türkiye'de bir olay oldu şu Merunos halılarının fabrikası var ya binlerce insanı çalıştırıyor namaz kılmayı yasaklıyor çumayı da yasaklıyor <gülüyor> ve işten atarım diyor şimdi Allah'ın razzak olduğuna inanan ve hatta demek ki orada namaz kılanlar varmış ki namaz kılmayı yasaklıyor adam adam nasıl hesap ediyor 500 kişi namaz kılsa onar dakikadan hesaba namazı namaz abdest gidip gelme namazı kılma falan 5000 dakika yapar. 5000 dakika kaç saat yapar? 60'a bölün. şey o böyle hesap eder şimdi. Bu kadar zayiat var diye hesap eder. E bu da ben şimdi işten atılırsam bu kışta kıyamette çoluk çocuğum ne yiyecek? Ha. Belki Allah'ın razzak oluşuna iman var ama onun razzaklığında birlemede sorun olabilir bizde. Bu da Allah'ın kelamı dediğimiz sözüne hüsnü zannımızla alakalıdır. Suizanla. Ne kadar onun, o sözüne güvendik? Hakikaten onu razzak mı düşündük? Nasıl razzak düşündüysen öyle bulacaksın. Ben kulumun zannı üzereyim derken bunu kastediyoruz. Yani sen ona kulluk eda ederken bir zorlukla karşılaşacaksın. Sen kulluğu mu tercih edeceksin? Görevli olduğun şeyi mi yapacaksın? Allah'ın kendi üzerine tekeffül ettiği ben onlardan, bana kulluk için yarattığım kimselerden beni rızır rızır rızıklandırıp doyurup içirmelerini istemiyorum diyor. Sen haşa Allah'ın görevini yüklenme kalkıyın değil mi? Çoluk çocuğunun kendi rızkını düşünerek. Ha, az önceki ayeti yani ailene çoluk çocuğuna namazı emret. Sen de bunda devamlı ol derken senden rızık istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz derken aha bak namazdan alakalı bir sorundur. Ve yakınla alakalıdır. Yani Allah hakkındaki hüsnü zanla alakalıdır. Onun razaklığında nasıl zannediyoruz? Bizi görmeyen haşa, bizi ihmal eden, Kur'an'da sizi rızıklandıran benim demesine rağmen, onu bu fiilinde doğru mu? Suizanla yaklaşıp ele alırsak, İbn-i Mesut'un anlattığı e, e, izahına bak, e, izahıyla öbürkülünlere de baktığında ben kulumun zannı üzereyim istediği gibi hakkında zann etsin. Eğer benim için hayır zannediyorsa, beni nasıl bir razzak olarak düşünüyorsa beni öyle bulacak. Hakikaten benim ona zikrettiğim şekliyle beni düşünürse beni öyle bulacak. Eğer suizan varsa beni öyle bulacak. Buraya da geldiğinde neden bunu burada ilk bir giriş dibacede verdim? Çünkü bizler tevhid derslerini işlerken onunla yakinen zikredilmiş alaka kurulmuş meseleyi çoğu zaman göz ardı diyoruz. Hep her meselenin illa en son noktadaki tevhid ile ele alınması gerektiğini sanki zannediyoruz. Halbuki Allah'ın razaklığında ona bir iman dediğimiz asıl oturmamışsa onu birleme anlama sunulmamışsa mesela bazı derslerde bu son zamanki derslerde işledim. Tevhidin suud gibi bir ortamda ele alınışı ile bizim ortamımızdaki ele alınışı farklı. Belki Suud gibi bir yerde tevhide münafi hareketler sadece kabirperestlik ortamında görülüyor. Ama bizde bakın razzaklıkta bile tevhitte sorun var. Onun razak olduğunu kabul etmekle işin bittiğini ama nasıl bir razzak? Ne kadar tekeffül etmiş. O tekeffül yani rızkı kazancımızda bize... Esbabı vacip kılması, sebeplere yapışmamız yine farklı farklı kulluk eylemi değil mi? Hatta öyle oluyor ki onu dahi bir kulluk eylemi yapıyor. Yani şöyle diyeyim, rızkı veren o olmasına rağmen bize çoluk çocuğumuza takdir ettiği rızkı almak için o gidiş hareketimizi bile bir kulluk eylemi olarak nitelendiriyor. Yani kulluk içinde kulluk. Ona ne kadar hüsnü anda bulunuyorsan, hatta bunda hara helalden temin ediyorsan, buna gayret gösteriyorsan, bir ticaretle elde ediyorsan, birisine sattığın malda sahtekarlık yapmıyorsan, bak ona dürüst olarak mal veriyorsan, bu bir kulluk eylemi. Ama çoluk çocuğuna rızkı getirmek için yaptığın bir iş, o da bir kulluk eylemi. Bu ancak hüsn tesis edilebilen bir şeydir. Önce onun razzaklığını kabul ediyorsun, iman ediyorsun. Ondan sonra onu razzaklıkta birleme bir gündeme geliyor. Benim aslında hüsn zanda işlemek istediğim cüz bu değil. Ben belki rızk, rız Allah'tan rızkı talep etmeden yani rızkın takdir eden o, tekeffül eden o, ayrıca Kur'an'a, sünnete baktığınızda veya birisinde yemek yediğimizde bile Allah'tan helal rızk istiyoruz değil mi? Bereketli bir rızk istiyoruz. Genişletilmiş bir rızk istiyoruz. Öyle mi? Birisinde yemek yediğimizde, ikramda bulunduğunda Allah'ın onun rızkını çoğaltmasını ziyadeleştirmesini ve bereketlendirmesini istiyoruz. Bu da bir kulluk eylemi olarak geliyor. Alaka kurmak için söyledim. Bunun için zan, üstün zanda esas alaka kurarak anlatmak istediğim mesele, Allahu Azza Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ اِبَادِ عَنِّ Eğer kullarım sana benden sorarlarsan de ki onlara فَاِنِّي قَر۪يمُ De ki ben çok yakınım. Kime? اُجِبُ دَعْوَتَ دَعِي ida دَعَانُ Dua eden, isteyen bana yalvardığında istediğinde benden ben onun davetini kabul ederim. Bu kadar yakın. Şimdi bu yakınlığı bazen şöyle deriz. Birileri Allah'ın yakınlığı hakkında bilgi sahibi olmadan, hüsnü kazanmadan Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. Halbuki onun bize yani şah damarımızdan daha yakın olduğunu düşünsek, kullarım sana benden sorduklarında, Onlara de ki ben çok yakınım. Hatta isteyen, talep eden, dua eden, benden istediğinde yalvarıp yakardığında ben ona icabet ederim. Şimdi ona icabet ederim derken, aha bak Hüsnü Zanlı'nın ikinci kısmı burada. Eğer o kulun benden istediğinde ben onun duasını kabul ederim diyorsa, onu ne kadar duaları kabul eden, bize ne kadar yakın olduğunu düşünüyorsak, hüsnü zanda bulunuyorsak, aha onu öyle bulacağız. Ben kulumun zannı üzereyim derken anlattığı bir tane, anlattığı bu. O eğer ben yakınım, şak damarından da yakınım. Bana dua ettiğinde kabul ederim başka bir ayeti kerime kerimede yine devam ederek ve kala rabbukum, Rabbiniz dedi ki udu'uni estejib lekum benden isteyin bana yalvarın yakarın ne isteğiniz varsa benden isteyin ben sizin isteklerinizi kabul ederim diyor bu yukarıdakine pek farklı bir açılım getirmeden evvel biraz daha teekil te ederek yani önceki ifadede eğer kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben çok yakınım. Dua ettiklerine kabul ederim. Burada da Rabbiniz diyor ki bana benden isteyin. Bana yalvarın yakarım. Ve ben sizin isteklerinize karşılık veririm. İnnellezine yestekbirun an ibadeti Ciddi cehenneme dahilim. Benim ibadetimden kibirlenerek güç çeviren, burada dua etmeyi ibadet adı altında zikrediyor. İstememeyi, dua etmemeyi, ibadetten sarf nazar etme, hatta tekebbür büyüklenme biliyor. İnsan o kadar istemeye. Programlanmış ki kimden istemesini bilmediği için öyle bir istet mekanizması işliyor ki insan çok isteyen bir varlık. Herkesten bir şey isteyebilir. Hele bu dilenci konumuna da geldiyse insanlar arası ilişkide istemekten hiç korkmayan insan Allah'tan istemeye gelince kibirlenebiliyormuş. Garip değil mi? Halbuki insanın belki en kolay yaptığı iş şey hep istemektir. Fıtratı bu kadar buna yani ee, ayarlanmıştır. Ama Allah'tan istemeye gelince demek ki bir tekebbür ve gururlanma mevzu olabiliyor. Başka hadis şeriflerde gelen naslarda da Kulluk bir ibadettir. Allah diyor ki: "Kulma ya'ba bikum Rabbî dua uladâukum." Sizin duanız ibadet olarak kastediyor. Olmazsa Rabbim sizi ne yapsın? Siz ne işe yararsınız?" diyor. Yani bizim kalitemiz bile ona kul olmakla ölçülüyor. Ondan ne kadar istiyorsan, ne kadar talep ediyorsan, yani ne kadar kibirlenmeden tezellül ediyorsan, boyun eğiyorsan, iblisin küfrüne bakın, iblisin küfrü katiyetle ve katiyetle kibirlenmeyle alakalıdır. Onun dışında bir inkarını göremez. Allah Azze ve Celle Adem'e secde edeceksin diyor. Bu ise Adem'e secde etmekten imtina ediyor. İbn Abbas'ın getirdiği izah da halbuki iblisin Adem'e secdesi Allah'a itaat diyor. Bunu görürsünüz Türkiye'de eskiden askerlik yapan. Benim yaşımda olanlar da bilir. Şöyle bir kazık çakarlar. ...gel git askere selam verdirirler... ...sen kazığa veriyorsun? Komutan öyle emrettiği için yapıyorsun. Kazık mı daha faziletli... ...insan olarak den mi desen... ...seni dinlemez... ...orada tokatlar. Allah... Adem'e secde et demişti. Kimin eftal olup olmaması... ...olduğu önemli değil burada. O yap dediği için yapıyorsun... Alakalı kısmı bu. Neden? Devam ediyor ki, hadi şerifte geliyor. bu ana ma'hu ida dani. Kulum benden istediğinde ben onunla beraberim. Şimdi az önce kendisinin yakın olduğunu söylüyor. O kadar yakının ki. Her istediğinde, talebinde hemen yanı başındayım. Kulun benden istediğinde, yalvardığında ben ona yanındayım diyor. Eğer Allah'ın yanımızda olmasını istiyorsak, o zaten yakın. Ama yakınlığı devamlı ondan istemekle. Şunu iste, bunu iste ifadesi yok değil mi? İste sadece. Bu hüsnü alakalı. Ellerini kaldırıp yalvarıyorsun. Onun hemen yanında olduğunu düşünemiyorsan, işittiğini düşünemiyorsan, hüsnü zandır. Hemen duanı kabul ettiğini düşünemiyorsan, burada suizan hakimdir. Ha, Onun hakkında nasıl zanda bulunuyorsan onu öyle bulacaksın. Bunun başka bir çıkar yolu da yoktur. Neden? Şimdi Allah-u Azze ve Celle benden isteyin deyip meseleyi öyle yüzüstü bırakıp gerisini bizim düşünmemize bırakmamış. Öyle olsaydı insanlar düşünerek birçok doğruyu bulurlardı. Ama az önce dediğim gibi insanlardan istemekten utanmayan insan Allah'tan istemekte kibirlenebiliyor düşünse bunu mahkeme eder değil mi? Demek ki düşünemiyor. E Buhari'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Cerimizin aklı diyor hadis-i benden isteyin işte ben, ben, benden istediğini de ben onu kabul ederim. Yanınızda yanınızdayım" derken Allah Resulü diyor ki, "Men lem yes'alillah yergab ali" Allah kendisinden istemeyene gazap eder diyor. Ona kızar. Kendisinden istemeyene gazap eder diyor. Bakın insanlara kendisinden istenildiğinde kızar insanlar. Bir dilenci bir kapıdan iki kere geçsin ne derler? Daha sabah geçtin lan derler. Her gün geçse yine bozulurlar. Çocuğun bile senden ısrarlıca istese yeter bedersin artık değil mi? Ama Allah istenilmediğinde kaza ediyor. Durmadan iste hiç önemli değil. Her gün iste hiç önemli değil. O istenildiğinde, sen istediğinde onu rap ediniyorsun. Onu kendine mabud ediniyorsun buradaki hassasiyetin hüsnü sandır tevhidin hakemali bazen bunu şöyle düşünün kulluğu icabetsiz bir dua olduğunu dahi düşünseniz haşa ki mümkün değil anladınız mı bunu yani karşılığı verilmeyen bir dua olarak düşünün ha? o bile mustakillen kulluk değil mi bunu anladınız mı? Yani bir şeyler istiyorsunuz, istediğiniz verilmeyen bir dua düşünün bunu. Zannımız üzere, zannımız üzere. Buna rağmen o isteme, verilmemesine karşılık bulmamasına rağmen o isteme bir kulluk eylemi. Birileri istemeye, Allah'tan istemeye, hiç utanmadan istemeye, Allah'tan istemekten utanılır mı? Utanılmaz ama kibir, edir, kibir yapılır. Çünkü insan utanacak olsa insanlardan istemekten utanır. Şikayetini insanlara söylemekten sıkılır. Ama yine Selman radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte, bunu da en yakın Tirmizi'de bulursunuz. Allah, Allah Resulü diyor ki, İnna rabbakum azza ve celle hayyun kerim sizin Rabbiniz haya sahibi ve kerimdir. İstihye min abdihi iza rafae yadayhi ileyhi an yerutuhuma sifran kaza Allah kulu el kaldırıp ondan istediğinde o elleri boş döndürmekten hayal eder diyor Allah sizin Rabbiniz hayal sahibidir Ke kerem sahibidir diyor kulu ondan istemek için ellerini kaldırdığında o elleri boş döndürmekten hayal eder diyor insanlar veremediğinde hayal etmez Üzülmez. Aksine ikinci kez istenildiğinde kızar bile. Çocuk bile, iste, çocuğumuz bile istediğinde bunu yapıyoruz. Ama Allah istenilmezse kasap ediyor. İstenildiğinde de vermemeyi hayal olarak görüyor. Çünkü o eli boş döndürmekten haya eder diyor. Az önce... Kendi anlamı, kendimiz anlayabilmek için karşılık bulmayan bir dua da olsa, istek dahi olsa o yine bir kulluk eylemi değil mi? İstenilmeyen bir dua olduğunu da düşünsen ki suizan olur bu. Kaldır iste bu bir kulluk eylemi ya. Değil mi? Bu bir kulluk eylemidir. Bence bir kulun Allah'a olan hiçbir zannını iyi zannını önce razaklıkta oturtmalı. Sonra da bütün ibadetlerini içine almalı. Ona yalvarmayı, ondan istemeyi, kibir etmemeyi. İnsanoğlu istemekten utanmaz ama kibirlenerek istemekten geri durur. Utanacak olsa insanlardan utanırdı. Ve hüsnü zannımızı, Allah olan hüsnü zannı hasreten burada yoğunlaştırmamız gerekir. O zaman tevhidin aslını koruduğumuz gibi tevhidin kemali yani yakın hakim olur gönlümüzde. O zaman yukarıdaki örnekleri verdiğimizde Dün o sözü söyleyen kardeş burada mı? Bize bunu yaptırmayacaklar, ettirmeyecekler diyen? Sen miydin? Yukarıdaki ayetleri de iyi dinlediysen onlar yaptırtmak istemeyecekler. Ama burada olmasını isteyen Allah Allah nuru tamamlayacaktır. Kafirler, müşrikler İstemese bile, tabi istemeyecekler. Ama sen onların istememelerinin mi hakim kılınacağını zannediyorsun, ediyoruz. İstemeseler bile Allah nurunu tamamlayacak. Söze mi yakinimizin artması gerekir? Belki bunu derslerde duymuşsunuzdur. Ömer radıyallahu anh'ın zamanında İran'ı fethedilir. İran'ı fethetmek için Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görevlendirir. Ee, İslam ordusu İran'a dayandığında Rüstem de hazırlanır. Tabi düşünürler, ederler bunu nasıl az bir zararla telafi ederiz diye derler ki Arapları Burak'a kadar getiren açlık, sefalet, yoksulluk. Onlara biraz yiyecek, içecek verelim, döner giderler. Görünüş de o, görünen de o çünkü çoğunun bineği yok. Elinde silahı yok, kalkanı yok, ayağında ayakkabısı bile yok doğru dürüst. Ve günlük yiyecek ihtiyaçlarını giderecek erzakları bile yok. Saad bin Ebu Vakkas elçi olarak ikrime yollar. Rüstem'in huzuruna öyle bir gider ki o an... O, onlar onların elbiselerine, silahlarına, ihtişama bakıyor. Bu elindeki mızrağı, yere serde, yerdeki serde olan halılara batıra batıra Rüstem'in karşısına gidiyor. Rüstem diyor ki sizi buraya getiren şeyi biliyorum. Size diyor şu kadar yiyecek içecek alın gidin diyor. İkrim'e diyor ki biz bunun için gelmedik ki. Allah Resulü bize... Kisra'nın beyaz liralarıyla e, Kayser'in sarı liralarının ayaklarımızın altında kalacağını söyledi. Yani burayı fethedeceğimizi söyledi diyor. Onlara o harbi kazandıran ne güçleri ne silahları sadece Allah Resulü'nün sözüne olan yakınlıklarıdır. Yani Hüsnü zanları. Ve binaenaleyh Resul-ü Hüsnü Zan'da Allah da Allah'a O yaptırttığını söylediğini mutlak onun emriyle bize yaptırtıyordu. Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler, kafirler bunu istemezler bile. Sadece bizim Hüsnü Zanlımız buna yoğunlaştın yeter. Evet. Biz eğer adam gibi adam olursak, 40 sene sonra Avrupa'da sadece ezan sesi duyacağım ve ilahe illa ve böyle sakin bir sohbeti öğleyin yaptıydık, herkes duyurdu. Sözünde Allah razıktır diyorsa biz kabul ediyoruz sözde. Ama bunu ne kadar anlaşılıp, anladığımız, e, tatbikata eyleme dönüştürdüğümüz önemli. Evet, zaten benim Çünkü la ilahe illallah diyenler bile cennete gider derken bunu nasıl söylüyorlar? Biz söylemeyi ilk anda geçerli görürüz. Ama ondan sonra hayatının her safhasında ona ters düşmeden muvafakat etmelidir. Bu bütün olarak mesela az önceki anlattığımız, anlattıklarımız La İlahe illallahın muktezasından bir şeydir değil mi? Çünkü bundaki bir sorun tevhide zarar veriyorsa La İlahe İllallah'ı nakz demektir. demektir. Peki hocam biz bu şekilde iman ediyoruz. Lakin kat bir zaten korku giriyor. O rızıkta olsun, ee, diğer meselelerde olsun iman ettiğimiz esaslara ters düşebiliyoruz amellerimizle. Şimdi bu e, amelde olan hata imanımız zedeliyor mu? Şimdi iman ediyorsan iman demezsin de belki e, Muhammed İbn Abdullah'ın da Tevhid kitabında dediği gibi bazen toptan münafi oluyor aslına bazen kemaline o amele göre az önce mesela razaklıktan bir örnek verdim. Bu daha ileriye doğru açılması gereken. Hani dedim ya e, belki buradaki vereceğim örnek bir mesele üzerinden olacak ama e, sair meselelerin alakasını ana hatlarıyla belki yakalarsın Hı. ama teferruatına girmeden yakalayamazsın. Şimdi Allah'ın razzak oluşuna imanın ile düşün sair isim ve sıfatlardaki imanın ...aynı ilişkiyi kurmadan işleyebilir. Şimdi burada... ...rızkı Allah'ın takdir ettiğini düşünüyorsun. Ama rızkı celtte... ...bazı sebeplere yapışmamızı istemişti mi bizim? Hı hı. Mesela düşün... ...bir çocuk doğar doğmaz... ...annenin göğsünden süt gelmesi... ...hangi sebeplen oluyor? Çocuğun kendisi buna sebep değil mi? Kadının hamile olması... Organizmayı o denli çalıştırması çocuğun olmasıyla süt gelir. Hem de temiz. o çocuğu çocuğa ömür boyu yetecek gıdaya alarak. Bak bu bir rızıklandırılmadı. Halbuki herkes çocuğu nasıl büyüteceğini düşünür. Eğer bunu yani olması gerekenleri yaparak ona sığınarak geldiğinde, mesela şöyle diyeyim, e, biz çokça doktora başvuran bir aileyiz, bu yapıya sahibiz. Ben Medine'deyken dört sene boyu çocuklardan hiçbiri hasta olup hastaneye gitmemiştir. E, bunda Allah'ın bir koruması olduğunu düşünmek gerekir değil mi? Ama bu da demek değildir ki kendini binadan aşağı at Allah beni korur diye. Orada sen kendini öldürüyorsun. <gülüyor> Amele göre bu ilişki kurulur. Bazen astını astına münafidir. Bazen kemaline münafidir. Genel olarak sorulmaz bu şimdi. Bir zararı var ama ne kadar oldu? Hangi meseleyle alakalı? Evet. Az önce dediğim gibi düşün eğer ben namazı kılarsam işten atacak. Ya <gülüyor> namazı kılmayayım da evde kaza ederim desen Allah'ı razzaklığında ne kadar birledin? Çoluk çocuğuna namaz kılmaya Sen de buna devam et. Seni rızıklandıran biziz. senden rızık istemiyoruz derken sen rızıkı. Patronun orada çalışmakta görüyor. Hem de ona kulluğu, namazı terk ederim. Bunu sen hesap et. Orası anlaşılır yani. Çok tehlikeli. O zaman işte her meseleyi böyle tek tek alırsan daha da anlaşılır. Bazen genel olarak anlarsın ama hasreten o meselenin teferruatına girmeden ne kadar zarar verdiğini belki hesap edin. Çünkü ikisi birbirine tezat. Şöyle tezat. Yani Kişinin iman etmesiyle iman ediyor. O şeye inanıyor yani Allah'ın rezak olduğuna. Lakin tatbikatta e, tezat düşüyor. Yani, Şimdi düşüyor. iman sadece onun razak olduğunu söylemek değil ki zaten. Sırf ondan ibaret Onu değil. Onu kabul artık. ediyorsun. Evet. La ilahe illallah demekle Müslüman olmuyorsun ki hemen. Evet. Kapıdan giriyorsun. Onunla başlıyor ama yetinmiyorsun. Evet. Çünkü İbni Mesud'dan gelen de namazı terk risalesinde var. Kelime-i şehadet getirip İslam'a giren kişiye Allah Resulü'nün hemen emrettiği şey namazı diyor. Hı hı. Namaz o kelimenin gereklerinden. Başka? Evet. benim sormak istediğim mesela namazı kılmayan insanların şöyle bir söylemi var zaten Allah her şeyi affediyor orada da onlar hüsnü zan yapmış mı oluyorlar? yoksa yani bu konuya nasıl bakmamız gerekiyor şimdi bunu bitti mi ee, bazı derslerde şöyle zikrettim. İnsanlar Allahu Azza ve Celle'nin bu denli sıfatlarını istismar ediyorlar. En çok istismar edilen de Allah'ın gafur ve rahim ismidir. Allah her şeyi affeder, bağışlar diyor. Bu söz insanı günaha götürüyor. Nasıl? İnsan Allah'ın gafur ve rahim oluşunu... Yapacağı günahlar için kullanıyor yapmadan önce. Halbuki onun gafur ve rahim oluşu, ümitsiz olmak, olmamak için yaptığımız günahlar hakkında olmalı. Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur diyerek geçmişe. Eğer yapacağımız günahlar için dersen seni sanki günaha ediyor daha çok. Halbuki yapacağımız günahlar için Allah azap edicidir. Bunu düşünmen gerekiyor. Yapacağın günahlar için onun azap edici olduğunu düşüneceksin. Yaptığımız günahlar için ümitsiz olmamak için her şeyi affeder. Onu gafurrayım olarak göreceksin. Anladın mı? O da, Efendim? O üst müzan Maalesef suizan az önce kardeşe de dediğim gibi her meselenin içine girmeden üst müzanın ve suizanın ne olduğunu anlamayabilirsin. Orada Allah'ın gafur ve rahim ismi istismar ediliyor. Onu yapacağı günahlarda cesaretlendiriyor sanki. Halbuki o yapılan günahlarda ümitsiz olmamak için, Allah işte şunu affetmez mahvetmez gibi dememen için Allah ölmeden evvel bütün günahları bağışlayabilir. Tek sen bağışlanmayı iste. Yani anladın mı? o tövbenin şartları olarak görürüz. Gafur ve Rahim ismi yaptığımız günahlar için. Ümitsiz olmamak için her günahı affeder. Ama yapacağımız günahlara Allah gafur ve Rahim'dir diye yapıyorsan o ismi kullanıyorsun. Aslında suizan bu. Evet başka? Sen soracaktın Burhan. Vesvese ile Suizanın arasını ne zaman ayırabiliriz? Yani mesela bir insan... Vesvese e, mi? Evet. Yani bu aniden gelen bir şey insan kendine şüphe ediyor o zaman. Şimdi ben suizana mı düştüm yoksa bu vesvese miydi? Şimdi e, şeytandan gelen vesvese seni suizana götürebilir. Hani bak bundan evvel istemiştin verdi mi? Kabul ederim dediği halde. Ha? Mesela onu nasıl defedersin sen? ...icabet edilmeyen dua da olsa... ...önemli mi verilip verilmemesi... önce ben ona bir kulluk ettim... ...verip vermeme onun şu anından... ...ki mutlak vereceğini söylüyor... ...sen şimdi... ...senin hüsnü zannını suizanına... ...çevirmek için o fısıltılar... ...işte şeytandan gelen... ...evhamlar bunlar... E ...fısıltılar geliyor... ...seni evhama götürüyor... ...doğru ya diyorsun... ...yalvardım yalvardım... ...vermedi diye biliyorsun... Tamam mı? Onu biz bazen anlayamıyoruz. İşte orada hüsnü zanla teslimiyet var. Bazen bunu anlayamayız. Bizim bizim içinden hayırlı olduğunu o biliyor. Belki o bizim istediğimiz çok yüzeysel bir şey onun kat katını vermiştir. Bunu belki biraz sonra anlatırız. İçindeki rahatlıktan anlıyorsun. Evet. Tabii ki aslında bunun zannın yanında bir de tefeül var. İyi düşünme. Hani pozitif enerji falan diyorlar ya şimdikiler. Ha. Allah Resulü tefeülü severdi diyor. Devamlı iyi düşünmeyi. iyi şeylerin olmasını düşünmeyi. Bu Allah hiçbir zanla alakalı. Çünkü o ne yaparsa mutlak hayır takdir eder bizim için. Çünkü öyle şeyler vardır ki diyor Kur'an'da, siz onu iyi görürsünüz ama o sizin için kötüdür diyor. Öyle şeyler vardır ki kötüdür ama sizin için iyidir diyor. İyi görürsünüz, kötüdür. Evet gençler. Tamam Amin. güzel ses gidiyor ama ben bunu sevmedim